Ey insanlar! Sizi ve sizden önceki nesilleri yaratan Rabbinize kulluk edin. Belki böylece Allah'a karşı gelmekten sakınırsınız. O oh, Rabbiniz yeryüzünü sizin için bir döşek, gökyüzünü de onun üstüne bir tavan yaptı. Gökten yağmur yağdırıp size de rızık olsun diye yerden meyveler, ürünler çıkardı. Bütün bunları bile bile kimseye Allah'a denk tutmayın. İşte o Allah'tır ki yeryüzünü size bir beşik yaptı. Zuhruf 10. Konuyla ilgili diğer ayetler burada verilmiştir. Bu ayetlerde yerkürenin insan hayatına elverişli, içinde yaşamaya ve gidiş gelişe uygun bir hale getirildiği belirtilmekte. Başka ayetlerde bu konuda Ayrıntılar da verilmektedir. Sizi yaratmak mı daha zor yoksa göğü mü? Allah göğü bina etti. Boyunu yükseltti, düzene koydu. Gecesini kararttı, gündüzünü aydınlattı. Ondan sonra yeri yayıp döşedi. Ondan suyunu ve otlağını çıkardı. Dağları da yeryüzüne yerleştirdi. Bütün bunları sizin ve hayvanlarınızın yararlanması için yaptı. Nazihat 27-33 Atmosferin hem gök taşlarının hem de zararlı ışınların tehlikelerinden koruyan bir tavan biçiminde inşa edildiği gökyüzünü korunmuş bir tavan halinde yarattık. Enbiya 32 diye ifade edilmektedir. Öyle insanlar var ki, Allah'tan başka varlıkları ona denk tutar ve onları Allah'ı sever gibi severler. Gerçek müminler ise Allah'ı her şeyden çok severler. Bakara 165 Çünkü onlar insanları Allah'ın yolundan saptırmak için ona denk tuttukları bir takım ilahlar uydurdular. Onlara şöyle de Haydi dünyanın sefasını biraz daha sürün bakalım nasıl olsa varacağınız yer ateştir. İbrahim 34. Güçsüzler ise büyüklük taslayanlara Allah'a inkar edip de başkalarına ona denk tutmanızı bize telkin ederken işiniz gece gündüz düzenbazlıktı derler. Azabı gördüklerinde pişmanlıklarını açıkça ifade etmektedirler. Biz de o kafirlerin boyunlarına boyundurukları geçirmişizdir. Onlar Yaptıklarının karşılığından Başka bir şeyle mi cezadandırılıyorlar Sebe 33 İnsan sıkıntıya düştüğünde Rabbine yönelerek ona yalvarır Sonra Rabbi ona kendi katından bir nimet verdiğinde Önceki yalvarıp yakarışını unutur da Halkı Onun yolundan saptırmak için Allah'a eşler koşar De ki inkarlarında Biraz oyalana durun Oyalana durun Nasıl olsa cehennemi boylayacaksınız. Zümer 8. De ki siz yeri iki günde yaratanı inkar edip de başkalarını ona denk tutuyorsunuz? Oysa o alimlerin Rabbidir. Hussulet 9. Sahabeler Resulullah'a ekleme Allah katında en büyük günahın hangisi olduğu soruldukları zaman seni yarattığı halde Allah'a bir başkasını denk tutmandır buyurdu. Buhari Müslüm. Bir başka seferde bunu Allah'ın kulları üzerindeki hakkı onların sadece Allah'a kulluk etmeleri ve hiçbir şeyi ona denk tutmamalıdır diye ifade etti. Buhari, Müslim. Eğer kulumuz Muhammed'e indirdiğimiz Kur'an'ın Allah sözü olduğunda kuşkunuz varsa, onun bir suresinin benzerini de siz ortaya koyun. Hatta Allah'tan başka güvendiğiniz ne kadar yardımcınız varsa onları da çağırın. Evet, iddianızda samimiyseniz bunu yapın. Yoksa bunu kendisi uydurdu mu diyorlar. Şöyle de. Eğer doğru söylüyorsanız onun bir suresinin benzeri de siz ortaya koyun. Hatta Allah'tan başka yardıma çağırabileceğiniz kim varsa onları da çağırın. Yunus 38 Yoksa Kur'an'ı kendisi uydurdu mu diyorlar. Sen de onları şöyle de, öyleyse onun gibi uydurulmuş olan sürü ortaya koyun da görelim. Hatta bunu yapmak için Allah'tan başka yardıma çağırabileceğiniz kim varsa onları da çağırın. İddianız doğru iseniz yapın bunu da görelim. Eğer bu teklifinize olumlu cevap veremezlerse, şunu bilin ki bu Kur'an ancak Allah'ın ilmiyle indirilmiştir. Ve ondan başka ilah yoktur. Artık Müslüman olacak mısınız? Hud 13-14 Şöyle de bu Kur'an'ın bir benzerini ortaya koymak için bütün insanlar ve cinler toplanıp birbirlerine yardım etseler yine de onun benzerini ortaya koyamazlar. İsra 88 Yoksa onu kendisi uydurmuş mu diyorlar. Doğrusu bu Rabbinden gelen hakkın kendisidir ki senden önce kendilerine hiç uyarıcı gelmemiş bir kavmi uyarman için gönderilmiştir. Umulur ki böylece Doğru yolu bulurlar. Secde 3 Yoksa onu kendisi uydurdu mu diyorlar. De ki onu ben uydurmuşsam sizin gücünüz beni Allah'ın azabından kurtarmaya asla yetmez. Kaldı ki o kendi kitabı hakkında yaptığınız taşkınlıkları pek iyi biliyor. Sizinle benim aramda şahit olarak o yeter. Aynı zamanda o günahları çok bağışlayan, çok merhamet edendir. Ahkaf 8 Yahut onu kendisi uydurdu mu diyorlar. Doğrusu onlar inanmazlar. Doğru söylüyorlarsa onun gibi bir söz ortaya koysunlar. Tur 33-34 Eğer bunu yapmazsanız ki hiçbir zaman yapamayacaksınız, o zaman yakıtı insanlar ve taşlardan ibaret olan ve kafirler için hazırlanan cehennem ateşinden kendinizi koruyup sakının. Semavi dinlerin sonuncusu İslamiyet, Allah elçilerinin sonuncusu da Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemdir. Resul-i Ekrem'in peygamberlerini ispat eden en önemli kanıt, mucize Kur'an'dır. Kur'an gerek edebi üstünlüğü, gerekse mana ve mutevazi zenginliği açısından, insan gücünü aşan bir kitap olup Allah'ın kelamıdır. Bu noktada tereddüdü bulunan kimsenin yapacağı tek şey şayet nefsi tarafından aldatılmıyor veya kendisi başkalarını aldatmaya çalışmıyorsa Kur'an'ın hiç olmazsa orta hacimdeki mesela 10 sayfalık bir suresinin benzerini meydana getirmekten ibarettir. Kur'an-ı Kerim bu ayette de görüldüğü üzere kimsenin bunu başaramayacağını ısrarla dile getirmekte ve bir anlamda meydan okumaktadır. 14 asırdır devam eden bu meydan okuyuşa bazı teşebbüslere rağmen karşı çıkıp cevap veren olmamıştır. Kur'an bu hususu şu şekilde dile getirmektedir. Şöyle de bu Kur'an'ın bir benzerini ortaya koymak için bütün insanlar ve cinler toplanıp birbirine yardım etseler yine de onun benzeri ortaya koyamazlar. İsra 88 Bu gerçek Kur'an-ı Kerim'de şöyle ifade edilmektedir. De ki, cehennem ateşi çok daha sıcaktır. Tabi bunu anlayabilselerdi. Tevbe 81 Bu ayetin dipnotunda cehennem ateşinin yakıcılığı ile ilgili bazı ayetler ve bir hadis zikredilmiştir. Ey iman edenler! Kendinizi ve ailenizi öyle bir ateşten koruyun ki, Yoktü insanlar ve taşlardır. Tahrim 6. Şüphesiz ki şüphesiz de Allah'ı bırakıp da Allah'ı bırakıp taktıklarınız da hepiniz cehennem odunusunuz. Hepiniz oraya gireceksiniz. Enbiya 98. Haktan ayrılanlar ise cehenneme odun olurlar. Cin 15. İman edip salih ameller yapanlara da İçinde ırmaklar, akan cennetler verildiğini müjdele. Her ne zaman kendilerine o cennetten bir meyve sunulsa, biz bunu daha önce de yemiştik derler. Çünkü onlara dünyadaki nimetlerin benzerleri ikram edilmiştir. Onlara tertemiz eşler verilecek ve hep orada kalacaklardır. İman etmek, İslam'ın belirlediği dürüst davranışları sergilemek,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 Süzme bal ırmakları vardır Orada onlar için her türlü meyve yanında Rablerinden biri de bağışlanma vardır Bu nimetlere erişenlerle Ateşte sürekli kalacak olan ve Kaynar su içilip de Bağırsakları parçalanan kimseler Hiçbir olur mu? Muhammed 15 Cennetin tavsir edildiği diğer ayetlere Bu ayetin dipnotundan işaret edilmiştir İman edip salih ameller Yapanlar ise cennetliktir onlar da hep cennette kalacaklardır. Bakara 82 Cennetliklere şekli ve rengi, dünyada tattıkları nimetlere benzeyse bile lezzeti daha nefis yiyecekler, yiyecekler sunulacaktır. Cennete, gözlerin görmediği, kulakların duymadığı, insanların hayal bile edemediği nimetler vardır. Muharif Tertemiz sözü İnsanı rahatsız eden hallerden ve kötü huylardan arınmış hayat arkadaşı anlamına gelmektedir. Bu eşler muhtelif ayetlerde tasvir edilmektedir. Yanlarında bakışlarını sadece eşlerine çevirmiş güzel ve iri gözlü eşler vardır. Saffat 48 Sanki onlar birer Yakut ve Mercandır. Rahman 58 Bir de güzel gözlü huriler vardır. Saklı inciler gibi. Vakia 22-23 Allah bir sivrisineği veya daha küçük bir şeyi örnek vermekten çekinmez. İman edenler bunun Rablerinden gelen isabetli bir benzetme olduğunu bilirler. Kafirler ise Allah bu benzetmeyle ne demek istiyor derler. Allah bu tür misallerle birçok kimsenin doğru yoldan sapmasına fırsat verir. Birçoklarını da bunlarla doğru yola iletir. Aslında Allah'ın saptırdıkları zaten yoldan çıkmış olanlardır. Kur'an-ı Kerim'de putların bir sineği bile yaratamayacağı, sinek onlardan bir şey kapsa onu geri alamayacağı, Haç 73, Allah'tan başka varlıklara güvenenlerin ağ ören örümceğe benzetildiği Ankebut 41 misalleri geçince veya ateş yakan adam Bakara 17, yağmur, yağmura tutulan adam Bakara 19 benzetmeleri yapılınca bazı inançsızlar bu tür anlatımların Allah sözüne benzetilmediğini ileri sürdüler. Eşyayı maddi büyüklüğüne göre değerlendiren inançsızlar, sinek, böcek gibi şeyleri küçük görüp alay konusu yaparken Allah misal olarak verdiği varlıklardaki hikmet ve sanat eserine dikkat çekiyor. Ayetlerimizi yalanlayanlar karanlıklar içinde kalmış bir takım sağır ve dilsizlerdir. Allah dilediğini saptırır dilediğini de dost doğru bir yola iletir. En'am 39 Bununla dilediğinin doğru yoldan sapmasına fırsat verir. Dilediğini doğru yola iletsin. iletirsin. İletirsin. Araf 155 Elbette Allah dilediği kimselerin bu tür iddiaları yüzünden doğru yoldan sapmasına fırsat verir. Kendine yöneleni de doğru yola iletir. Rahat 27. Ama o dilediğinin doğru yoldan sapmasına fırsat verir. Dilediğini de doğru yola iletir. Nahıl 93. Allah dine davet ettirmek için dilediği kimseyi seçer ve kendisine yönelenleri doğru yola iletir. Şu ara 13. Allah dilediğini böylece saptırır. Dilediğine hidayet verir. Müdessir 31. Doğru yoldan çıkan sözünün Kur'an dilindeki karşılığı fasıktır. Fasık Allah'a isyan eden kimse anlamında olup bundan sonraki ayette fasıkın belirgin özellikleri sayılmaktadır. Onlar Allah'a kesin söz verdikten sonra sözlerinden dönerler. Allah'ın korunup gözetilmesini emrettiği şeyleri ihmal ederler ve yeryüzünde bozgunculuk yaparlar en büyük zarara uğrayanlar işte onlardır. Onlar Allah'a kesin söz verdikten sonra sözlerinden dönerler ifadesi Rahat suresi 25. ayette aynen geçmektedir. Onlar kendileriyle antlaşma yaptığın ama her defasında hem de Allah'tan hiç korkmadan antlaşmalarını bozan kimselerdir. Enfal 56 Halbuki müminler Allah'a verdikleri sözü kesinlikle yerine getirirler. Verdikleri sözden dönmezler. Rat 20 Bir kutsi hadiste Allahü Teala'nın Benim adıma ant içtikten sonra sözünden cihan kişinin kıyamet gününde düşmanı olacağım buyurduğu belirtilmektedir. Buhari Peygamber Efendimiz verdiği sözden dönmenin münafıkların en belirgin alametlerinden biri olduğunu söylemiştir. Buhari, Müslim Allah'ın korunup gözetilmesini emrettiği şeylerden ilk akla geleni akrabalık bağıdır. Şu ayet bunu göstermektedir. Demek siz iş başına geçecek olsanız memlekette fitne fesat çıkaracak ve akrabalık bağlarını keseceksiniz öyle mi? Muhammed 22 En büyük zarara uyan, uğrayanların hasirunun kimler olduğu Kur'an-ı Kerim'de belirtilmektedir. Onların ilki bu ayette sayılan işleri yapanlardır. Diğeri ise şunlardır. Kur'an-ı Kerim'i Allah'ın ayetlerini inkar edenler Bakara 121 Araf 9, Yunus 95, Zümer 63 iman etmeyi reddedenler Maide 5, Peygamberleri reddedenler Araf 92 Başlarına ansızın gele gelecek azaptan emin olanlar Araf 99, Allah'ın doğru yoldan saptırdıkları Araf 178, Allah'ın Habis diye nitelendirdikleri Enfal 37, Münafıklar Tövbe 69, Allah'a inkar ederek batıla inanan ve Allah'a ortak koşanlar ankebut 52, Zümer 65, Dünya hayatını ahirete tercih edenler Nahl 107, Şeytanın taraftarları Mücadele 19, Malları ve evlatlarının kendilerini Allah'a anmaktan alıkoydukları Münafıkun 90, Kıyamet gününde Kendilerini ve ailelerini hüsrana düşürenler. Zümer 15 Cansızken size hayat veren Allah'ı nasıl inkar ediyorsunuz? O bir gün hayatınıza son verecek ardından sizi diriltecektir. Eninde sonunda hepiniz onun huzuruna çıkacaksınız. Yine onlar, kim bizi tekrar diriltecek diyecekler, sen de onlara sizi ilk defa yoktan yaratan diriltecektir de. İsra 51 O gün gökyüzünü, yazılı kağıt, tomarlarını dürer gibi düreceğiz. Mahlukatı ilk defa yarattığımız gibi tekrar dirilteceğiz. Enbiya 104 İnsan der ki, öldükten sonra tekrar diriltecek miyim? O insan daha önce hiçbir şey değilken, Bizim kendisine yarattığımızı düşünmüyor mu? Meryem 66-67 Ey insanlar! Eğer öldükten sonra diriltilmekten şüpheniz varsa, şunu bilin ki biz sizi önce topraktan, sonra bir nutfeden, sonra bir alakadan, sonra belli belirsiz bir çiğnem etten yarattık. Haç 5 Allah mahlukatı önce yaratır, sonra da hayatınıza son verir ve tekrar diriltir. Sonra da onun huzuruna çıkalırsınız. Rum 11. Yeniden diriltilmekle ilgili ayetlerin bir kısmı burada verilmiştir. Mahlûkatı önce yaratan ve sonra delilten de odur ki bu onun için pek kolaydır. Rum 27. Sende ki ilk defasında onu kim yarattıysa o diriltecek. O her şeyin yaratılışını bilendir. Yasin 79. Onlar ise Rabbimiz derler, bizi iki kere öldüren ilk kere diriltin. Mü'min 11 İnkar edenler öldükten sonra diriltilmeyeceklerini iddia ettiler. De ki, evet Rabbime and olsun siz kesinlikle diriltileceksiniz. Sonra da yapmış olduklarını size bildirilecek. Bu ise Allah'a göre pek kolaydır. Tegabun 7 Kainatı yaratan Allah'ın onu yok olduktan sonra yeniden dirilteceği ayrıca İsra 51, Nemil 64, Ankiobut 19, Rum 11, 27, Nuh 18, Buruç 13'te de belirtilmektedir. Yeniden diriltilmekle ilgili ayetler topluca Enam 29, Yunus 34, Ra'd 5, Meryem 66'da verilmiştir.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 veya bir oğul edinmek gibi insana ait sıfatlardan kendimi tenzih ederim. Buhari Yaşatan da öldüren de odur. Siz yalnız ona dönüleceksiniz. Yunus 56 Sonunda herkesin Allah'a döndüreceği konusuyla ilgili ayetler burada verilmiştir. Yeryüzünde olan her şeyi sizin için yaratan odur. Ayrıca semaya yönelip onun yedi gök halinde düzenlemiştir. Her şeyi gerçek mahiyetiyle bilen O'dur. Yeryüzünde birbirine komşu toprak parçaları, üzüm bağları, ekinler, bir kökten çıkan tek sürgülü ve bir kökten birçok dal budak veren hurma ağaçları vardır. Bunların hepsi de aynı sudan beslenir. Biz o meyvelerin bir kısmını diğerinden farklı lezzetlerde kılmışızdır. Elbette bundan aklını kullanan bir topluluk için dersler vardır. Rat 4 Yeryüzünde renk yarattığı şeyleri de o sizin hizmetinize verdi. Nahıl 13 Yeri de canlılar için hazırladı. Onda nice meyveler, salkım salkım hurma ağaçları vardır. Yapraklı taneler, hoş kokulu bitkiler vardır. Rahman 10-12 Yeryüzünü sizin için uysallaştıran O'dur. O halde yeryüzünün sırtında dolaşın. Allah'ın rızkından yiyin. Dönüşünüz de yine O'nadır. Mülk 15 Yedi gök ifadesi hakkında bilgi için Fussule Suresi 41-12. ayetin dipnotunda bakınız. Her şeyi insan için yaratan Allah'ın, O'na uygun olan Hayat tarzını da herkesten iyi bileceği bu sebeple ona itaat etmek gerektiği hatırlatılmakta gerçek bilginin tek kaynağının o olduğunu belirtilmektedir. Hani Rabbin meleklere yeryüzünde bir halife yaratacağım deyince onlar biz seni hamd ederek tesbih ve takdis edip dururken orada bozgunculuk edip kan dökecek birini mi yaratacaksın demişler. Allah da onlara ben sizin bilmediklerinizi bilirim buyurmuştu. Halife, güç ve iktidarı elinde bulunduran zatın kendini temsil etmek üzere güç ve yetki verdiği kimsedir. İnsanın yeryüzünde Allah'ın halifesi olması, onun hakimiyetinin temsilcisi olması anlamına gelmektedir. Allah eminlerine ne kadar uygun, uyduklarını görmek için kullarına bu fırsatı vermektedir. Onların ardından yeryüzünde neler yapacağınızı görmek için sizi onların yerine geçirdik. Yunus 14 Sizi yeryüzünün halifeleri yapan, verdiği nimetlerle sizi imtihan etmek için bir kısmınıza diğerlerinden üstün dereceler veren odur. Enam 165 Sizi yeryüzünde halifeler yapan odur. Fatır 39 Ey Davud biz seni yeryüzünde halife yaptık. Saat 26. Resul-i Ekrem Dünyada, dünya tatlı ve çekicidir. Allah onun idaresini size verecek ve nasıl davranacağınıza bakacaktır. Sakın dünyaya aldanmayın buyurmuştur. Müslüm Tirmizi Bütün varlıkların Allah'ı tesbih ettiği yani her türlü kusur ve ortaktan yüce olduğunu belirterek onu andığı için Andığı birçok ayette belirtilmiş olup bunların bir kısmı Ra'd suresi 13. ayetinde belirtilmiştir. Melekler kendilerine verilen görevi itiraz etmekten yapan melekler kendilerine verilen görevi itiraz etmeden yapan varlıklardır. Onlar bu soruyu itiraz etmek için değil fesat çıkarma ve kan dökme özelliğine sahip insanı niçin yaratacağını öğrenmek için sormuşlardır. Bu ayet ile devamındaki ayetlerde Allah-u Teala'nın insana büyük değer verdiği belirtilmekte bu sebeple onun şeytanın değil Rabbinin sözü dinlemesi gerektiğini hatırlatmaktadır.